Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın Mayıs. Evet bugün bütün gazetelerde de çoğunda ya dar yetiştirmişler geç saatte alınmış bir karar olduğu için ama yine de inatla basmayı başarmışlar. Bu Paris'te daha doğrusu Fransa'da alınan, senatodan da geçen inkar yasası diye adlandırılan yasayla. Biraz da biz de bunun üzerinde konuşalım demiştik. Evet, bu yasanın içeriğini ve yasanın hangi yasalar birisi içinde yer aldığını daha önce ele almıştık. Hatırlatmaya evet. belki bir dakika... Bazı dinlememiş olan kişiler için hatırlatalım. Bu yasa <gülüyor> Fransa'da 1990'da başlayan, e, ilkki 1990'da alınan e, soy yasası e, adı verilen e, ve Fransa'da e, Ermeni pardon, Yahudi soykırımının imkarını e, suç sayan bir ırkçılık ve nefret e, ve mücadele e, yasası aynı zamanda. İki boyutu var bu yasaların. Birincisi ırkçılık ve nefret suçlarıyla mücadele yasaları bunlar. Bir diğeri de tarihçilerin esas eleştirdikleri boyutu, bu ikinci boyutu. Bunlara hafıza yasaları adı veriliyor ve bir tür toplumun hafızasındaki, geçmişindeki bir dizi olayı yasa aracılığıyla e, ya e, ya tanımak e, ya da e, bu, bu olaylarla ilgili bir e, bunların anması ile ilgili bir e, koruma altına almak bir, bir amacı var. 1990'daki Goya yasası e, Fransa'da e, antisemitizmin e, güçlü olduğu ve hala bazı e, Yahudi mezarlarının tahrip edildiği sözlü veya yazılı antisemit e, ifadelerin e, hala yaygın olduğu bir ortamda e, çıkartılmıştı ve soykırımın e, inkarının cezalandırılmasını e, gündeme getirmişti. Ayrıca e, 2001'de biliyorsunuz e, meclis Fransa Meclisi Solkırı'nın Fransa'da pardon Fransa'nın Ermenilerin maruz kaldığı Solkırı'nı tanıdığını ilan etti bir yasayla. Aslında bu bir deklarasyondu fakat Fransa'da meclisin deklarasyon yapma yetkisi yok. Dolayısıyla bir deklarasyonu da yasa biçimde yapmak zorunda kaldı. Yani yaptırıma olmayan bir yasaydı 2001 yasası. 1990 yasasından farklı olarak. Arka, arkasından hatırlatalım... Ee, Frans şey, kolonilerde Fransız kolonilerinde yapılanların insanlığa karşı suç olduğunu ilan eden bir yasa geldi. Arkasından bu sefer Fransızların Fransızın kolonilerde yaptığı büyük insanlık girişimlerinin, medeniyet girişimlerinin anılmasının bir görev olduğuna dair bir yasa geldi. Ve arkasından da 2006'da. O zaman reddedilen, düşürülen Ermeni kırımını inkarının cezalandırılmasını gündeme getiren yasa geldi. Bütün bu yasalar karışık bir süreç. Çünkü bazıları gerçekten de uygulanması sakıncalı olan yasalar. Hatta bunlardan bir tanesi yani Fransa'nın kolonilerindeki medeniyet götürücü işlevinin anılması yasası usta bir şekilde anayasa... Mahkemesi tarafından e, gündemden düşmüş yasa statüsünde kaldırıldı. E, bir hası edildi ve yasalar defterinden silindi. Çünkü hakikaten uygulanması Fransa açısından utanç verici olacaktı. E, şimdi bu e, 2006'daki senato e, mecliste oylanan e, Ermeni soykırımının inkar edilmesini cezalandıran yasa daha sonra senatoya geldi. Ve senatoda askıya alındı. Hatta e, geçtiğimiz ee, geçtiğimiz ilkbaharda Senato'da e, neredeyse oy birliğiyle e, bu yasanın e, anayasaya aykırılığı e, oylandı ve askıya e, düştü. Düştü evet kadıkor. Evet. Düştü. Anayasaya aykırılık konusunda çok geniş bir Senato'da tartışma yaşanmıştı. Neyse ardından bu yeni yasa geldi. Burada Ermeni soykırımının inkar edilmesini açıkça belirten bir yasa değil bu. Bir daha hatırlatalım. Yani Türkiye'de Ermeni soykırımını, Ermeni yasası diye geçiyor. Yasanın kendinde Ermeni soykırımının inkarı ile ilgili bir madde yok. Yasa Fransa'nın, yani Fransa Meclisi'nin tanıdığı soykırımların inkârının cezalandırılacağını söylüyor. Dolayısıyla şu anda iki tane soykırımı Fransa Meclisi tanımış durumda. Yahudi ve Ermeni soykırımını. Bunların cezalandırılacağını söylüyor. Ama Fransa önümüzdeki dönemde örneğin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı iki tane soykırım daha var biliyorsunuz. Kamboçya ve Rıvanda. Ee, Kamboçya ve Ruandadaki soykırımlarını tanırsa bu yasanın kapsamına girecek. O zaman da herhalde Ruanda konusunda e, Fransa'nın işi epey zor olur diye düşünüyorum. E, çünkü Fransa'nın Ruandadaki soykırım sırasında ki... E, Rolü çok tartışmalı. Bu yasanın gelmesi ve artık belli ki Cumhurbaşkanı da Çünkü kendisinin doğrudan güdümlü olarak kendisinin getirdiği meclise bir yasa bu. Bu yasanın oylanması ciddi tartışmalar yarattı biliyorsunuz Senato'da sağ ve sol ikiye bölündü. Hem sağ kendi arasında bölündü, hem sol kendi arasında bölündü. E, i̇ki grup e, yasaya, e, bu yasaya e, grup kararıyla karşı çıktılar. E, sol radikaller ve yeşiller, ve yeşiller partisi evet. grubu. E, buna karşılık e, çoğunluk partisi, iktidarın partisi, e, halk için birlik partisi e, grup kararıyla evet oyu vereceğini bildirdi. Sosyalist partisi Komünistler de grup kararıyla evet oy vereceklerini bildirdiler. Buna rağmen buna rağmen grupların içinde de bölünmeler oldu. Yani sosyalistlerden de hayır oyu verenler çıktı. Komünistlerden de galiba. Fadan da çıktı, komünistlerden de çıktı. En önemlisi senato anayasa komisyonu büyük bir çoğunlukla yani 27'ye evet 8'e hayır oyla bu e, yasanın e, anayasaya aykırılığını e, kabul etti. Yani yasa anayasa aykırıdır. Dedi. Ama bunun bir yaptırım gücü yok. Sadece bir e, değerlendirme. Yani aslında e, ilkbaharda e, senatoda herkesin hemen hemen e, ortak biçimde kabul ettiği ilkeyi yeniden hatırlatmış oldu senato komisyonu. E, ve dünkü tartışmada da en fazla hükümet sözcüsü e, konumunda olan bakanla parlamenterle ilişkilerden sorumlu bakanla e, bu e, bu e, kişinin e, yani Anayasa Komisyonu e, Başkanı'nın tartışması en e, önemlisi ilginciydi. Bu tartışma sırasında e, e, hükümet e, yasayı şöyle savundu: Bu e, Türklere yönelik bir tasarı değildir. Bu Fransa'da ırkçılık ve nefret suçlarının bastırılması için getirilmiş bir yasadır. Diğer taraftan bir soy kırımı inkarını yasaklarken, daha doğrusu cezalandırırken, diğer bir soy kırımın inkarını cezalandırmamak, eşitlik ilkesine aykırıdır. Yahudi soy kırımını cezalandırıyoruz. İnkarını cezalandırıyoruz. Ermeni soytumunu cezalandırmıyoruz. Bu iki tanınma arasında bir dengesizlik var. Biz bunu bu dengeyi ihtiyaç ediyoruz. Türünde bir konuşma yapıldı genellikle. Bir de Ermeni, Fransa'da yaşayan Ermenilerin hatıralarının korunması, hatıralarının anılarının korunması ve özellikle inkarcı davranışlara karşı onlara bir koruma sağlanması amacının ön planda olduğu hatırlatıldı. Bütün bunlar 120'ye karşı 86 yanılmıyorsam. Evet. 127'ye karşı 86 öyle. Evet. Yasanın oylanmasıyla sonuçlandı. Uzun bir tartışma oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse 7 7.5 saatlik bir tartışma oldu. 40 kişi vardı dolayısıyla salon bomboştu demek yanlış çünkü senatoda benim bildiğim kadarıyla bundan daha fazla kişi ihtimali olmaz evet. orada, orada daha çok vekaleten oy verildiği için de işte 40 kişi vardı ama sonuçta 200 kişiye yakın 200 kişinin oyuyla evet ve hayır oylarıyla sonuçta oyla dikkatimi çekti. Bu ne demektir? Yasayı oyunuyoruz ama uygulanmayacağını tahmin ediyorum. Ne demektir? Çok bariz, çok saldırgan, çok kötü niyetli olduğu yani inkarcı ve yaralayıcı Ermenilerin manevi olarak ağır biçimde yaralayıcı tavırlar sergilenmedikçe yasanın uygulanmayacağı ee, yani dava açılsa bile davanın düşeceği e, fikri bu. Bu ne dereceye kadar sordur bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Ee, dün akşam e, bir televizyon kanalında Cengiz Aktar e, genç soy yasası yani Yahudiler soy kurumuna inkar e, edenlere yönelik e, yasanın e, yasa Yürüle gibi tarihten beri 20 civarında, 30'dan az sayıda insanın ceza aldığını söyledi ki Fransa'daki antisemitizm, Türkiye'deki Ermeni inkarcılığını aratmaz bir çepesiyle. Ermeni soykırımı inkarcılığını. Dolayısıyla göreceğiz. Bunun uygulanmasının sınırlı olacağı, yani gidip de bir... Bir toplant, kapalı toplantıda Ermeni soykırımı olmamıştır. Buna soykırım denmez ama buna ağır bir katliam denir. Ve Ermenilerin gerçekten Ermeni toplumunun, Ermeni halkının başına gelmiş dünyadaki en büyük felakettir. Bütün kültürel izleri yok edilmiştir, bu bir utançtır deyip bu soykırım değildir ama büyük bir insanlık felaketidir, büyük bir suçtur dediğini de zannetmiyorum bu yasanın hemen işleyeceğini ama buna karşılık bazı Türkiye'deki girişimlerin kendileri için ucuz bir kahramanlık vesilesi adedeceklerini ve bunu Talak Paşa Komitesi örneğin büyük hazırlandığını zaten hemen aydınlık Gazetesi geçtiğimiz senat pardon mecliste bu kanun Yürürlüğe girdikten sonra hemen ilan etmişti. Ee, tahrik edici biçimde yani yasanın mahkemeye gitmesi, mahkemeye açılması, dava açılmasını tahrik edecek girişimler yapması mümkün. Şimdi bu girişimlerle beraber bu girişimlerle beraber işin ikinci cephesi çıkacak. İşte burada yasanın son derece sakıncalı boyutu gündeme geliyor. Birincisi bu tür tahrik e, girişimlerini e, neredeyse e, özendirmesi e, bir cephesiyle. E, çünkü 45 bin euro ceza, para cezasını ve bir yıl tecil edilecek bir hapis cezasını e, almak için zannediyorum maalesef... E, Avrupa'dan ve Türkiye'den koşturarak gidecek epey insan bulunur. Bu da veciz karası tabii. Diğeri ise mahkeme açıldığında ilk yapacakları iş tabii ki bu yasanın anayasaya aykırılığını talep etmektir, olacaktır. Zaten Senato Anayasa, Senat anayasa Komisyonu'nun olacaktır değerlendirmesi ortada. Daha önce Robert Baderter'in yaptığı, ilkbaharda Senato'da yaptığı, verdiği rapor benzer bir yönde. Bu, bu yasa anayasaya aykırıdır diyor. Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar verir bilemeyiz ama böyle bir durumda Anayasa Mahkemesi'nin bu yasayı iptal etmesi maalesef bu sefer inkarcı bir pozisyonu güçlendirmek haline gelecek. İşte burada çok büyük bir e, sorunla karşı karşıyayız. Belki bu yüzden anayasa mahkemesi sadece bu yüzden anayasa ya aykırı bile olsa yasa e, iptal etmekten imtina edecektir e, kanısındayım. Çünkü e, bu sefer gerçekten e, Ermenilerin başına gelen felaketi soykırım dememekle beraber Ermenilerin başına gelen felaketi bütünüyle reddeden kesimler ki örneğin İngiltere'de <gülüyor> Fransız senatosundaki oylama sırasında Ermeni soykırımı büyük bir emperyalist yalandır bandroluyla sokakta yürüyen Türkiye'liler bir zafer kazanmış olacaklar. Bu zafer Türkiye'nin alnına şeref yazılacak bir zafer değil maalesef. Evet. Ve bir dizi Fransız gözlemci Böyle bir riski ortaya attıkları için bu girişimin sorumsuzca davrandığını ve dolayısıyla 2001, 2001 Ermeni soykırımını tanıma yasasını da tehlikeye altına attığını düzenli olarak bildirdi. Ama başka bir dinamik var tabii ki. Evet ben bir de şeyi de sormak istiyorum şimdi. Gerek Türkiye'de gazetelerin pek de şaşırtıcı olmayan gazetelerin ve televizyonların pek de şaşırtıcı olmayan tavrıyla e, oldukça milliyetçi e, ve bir sağ e, üstükle işte alay eder şekilde sözüm ona belki de alay eder ya, tehdit eder veya ya da tehdit eder şekilde şeyleri var yani kim takar Sarkozy'nin kanunu demiş Yeni Şafak mesela. Boş, boş salonda tiyatro demiş ki biraz önce söyledin. Milliyet. Milliyet evet, evet biraz önce söyledin pek boş salon olmadığını ama en ilginçlerinden biri Hürriyet gazetesinin işte demokrasiyi katletti diye. Yani kendi insanı şaşkınlığa düşürecek bir çifte standart gösteriyor gazetelerime büyük yerleşik gazeteler ve Türkiye'nin kendi sicilinin demokrasi ve ayrımcılık karşıtı uygulamalarında ne kadar sınıfta kaldığı ortadayken tam tersine müthiş bir ayrımcılık yaptı iki günden beri de işte okuyup söylemeye de çalışıyoruz çeşitli yazılardan hareketle. Buna rağmen böyle bir girişim var. Bir yandan da işte şeylerde başbakan yardım başbakanın kendisi ve başbakan yardımcısı da işte böyle bir 100 bin kişilik bir topluluk olursa mesela Eyfel'in etrafında hepimizi hapse atabilecekler mi? Bence atamazlar diyor. Arınç filan böyle de bir yaklaşım var ki doğrusu insan biraz hayretle karşılamadan edemiyor. Öte yandan bunun bir de başka bir yönü dikkatimizi çekti bizim de bu sabah. Mesela Türkiye'nin çok önemli temel meseleleri var üzerinde konuşulmakta bir an bile konuşulmasa olmayacağını düşündüğümüz ama hiç gündemde yok. Mesela işte Van ve Erciş depremleri bizim naçizane konuşmaya çalıştığımız her evet. gün biraz ya da Hoşdere katliamı gibi, şey pardon Uludere katliamı gibi acayip bir durum hakkında hiçbir bilgi gelmiyor. Onun dışında işte Diyarbakır'da başta olmak üzere pek çok yerden kafa tasları fışkırıyor. Ejitem yani şeylerinden kemikleri ve Hrant Dink kararı işte bir de hakimlerin kendilerinin bile savcıların bile savunmaktan kaçındı. Bütün bunların da e, ikinci plana itilmesi gibi bir risk de yaratmıyor mu acaba bu? Tabii durumda? yaratıyor. E, tabii e, şöyle bir şey var. E, Fransa'dan bakınca e, bu e, iç sorunlar bizim Türkiye'nin iç sorunları da bizim sorunlarımız değildir diyen bir yaklaşım e, egemen. E, bu e, biraz... E, biraz bir yakış gibi gözüküyor ama biraz da e, gerçekçi. çünkü sonuçta şöyle bir eğilim de var Ermeni e, Türkiye ile dostluğun e, Türklerle dostluğun pekiştirilmesini arzulayan ve e, bu soykırım konusunda e, çok sadece soykırım kelimesine saplanıp kalmayan e, Ermeniler Fransa'daki e, Fransız Ermenilerinden tanıdıklarımla yaptığım görüşmelerde edindiğim izlenim Bu sefer 2006'da bu yasaya karşı, benzer yasaya karşıyken şimdi bu yasayı destekliyor olmaları. Nedenleri de şu, hiçbir şey ilerlemiyor Türkiye'de. Sürekli işte Ermenistan'la görüşmeler yapılıyor, askıya alınıyor, hiçbir şey ilerlemiyor. Ramping davasının sonuçlarının da burada bir türlü... İstenen bir biçimde e, bunun arkasında yatan e, esas faillerin e, ortaya çıkarılması, devletin buna direnmesinin yarattığı bir hayal kırıklığı da var doğrusunu söylemek gerekirse. E, bir türlü adım atılmıyor. Dolayısıyla içeriden olacak bir, top, Türkiye toplumunun içinden olacak bir dinamik yetersizdir. Dışarıdan empoze etmek gerekir. Bu doğru mu bilmiyorum. Bu gerçekçi mi bilmiyorum. Ama böyle bir e, zihniyet var. Dolayısıyla Türkiye'deki bu, bütün bu sorunlar yani biraz evvel saydığım tek tek daha da bir var onun yanında Tabii, sorun. Ee, bütün bu büyük sorunlar yani sorunsuz toplum yoktur ama bizdeki hakikaten her seferinde insan ölümüyle ilgili sorunlardan insanların hapsedilmesiyle ilgili sorunlardan bahsediyoruz. Toplu mezarlardan ee, bahsediyoruz. Toplu mezarlardan bahsediyoruz. Yani kalkıp e, bu, bu, bu, şey, bu otoyol e, buradan mı geçsin şuradan mı geçsin gibi sorundan bahsetmiyoruz insanların hayatları ile ilgili hayat hakkı yaşam asli yaşam hakkı ile ilgili sorunlardan bahsediyoruz ölüş binlerce insan hapsedilen insanlar bütün bu sorunlar Kürt sorundan bahsediyoruz milyonlarca insanın ana dilde eğitim ve kültürel tanınma hakkının zededildiği tabi bütün bu sorun yuma içinde biz Türkiye'den baktığımızda Ermeni soy kırımı sorunu bize bunların içinde bir sorun gibi geliyor. Ama yurt dışından bakıldığında Ermeni soy sorunu bunlardan daha bağımsız, bunların üstünde daha az daha önemli demeyeceğim. Ama daha eski ve artık kangrenleşmiş bir sorun olarak ele alınıyor ve burada bir inkarla karşı, devletin organize inkarına karşı bir tepki var. Burada şunu söylememiz lazım. Yani bu 2006'da askıya alınan e, yasanın 2011'de yeniden gündeme gelmesi tabii ki Fransa'daki seçimlerle ilgili. Zaten bu yasaları e, gündeme geliş tarihleriyle seçim tarihlerini yan yana getirirseniz hepsi için benzer şeyler söyleyebilirsiniz. 2001 için de söylersiniz. E, Tobira yasası denen e, yasayla ilgili söylersiniz. Evet. 2006 ile ilgili söylersiniz. Hepsi için geçerli bunlar. Fakat e, bu sefer daha kararlı biçimde gündeme gelmesinde Nikola Sarkozy'nin bir etmen olduğu açık yani Türkiye'yle ve Erdoğan'la bir hesabı olan bir kişi çok açık biçimde bunun bir etkisi var çünkü kendisinin dün örneğin mecliste <gülüyor> durumun biraz kritik olduğunu hissedilmesi üzerine parlamentoyla ilişkilerden sorunu bakanın uzun uzun ve tek tek bütün Eleştirenlere yanıt vermeye çalışması pek olağan bir şey değildi. Burada doğrudan hükümetin bir kendini bütün gücüyle angaje etmesinin izini görüyorduk. Bu bu noktaya gelinmesinde tabii ki Türkiye'deki örgütlü inkarcı yapının da çok büyük bir payı var. Çok büyük bir payı var. Hükümet üyelerinin Devlet üyelerinin, devlet kurumlarının asılsız Ermeni soykırımı iddialarıyla mücadele adı altında bakanlıklar arası bir komisyon var. Resmen duruyor burada. Ve bütün devlet kurumlarının dahil olduğu bir komisyon bu. Asılsız Ermeni iddialarıyla mücadele ne demektir? Hepsi asılsızdır bu Ermeni iddialarını Ve bu bir devlet politikası olarak devam ediyor. Burada bir inkarcılık var elbette ama bunu yasayla bu şekilde Fransa'da mı yapılır? E, bu ayrıca tartışmalı. E, Ermeni e, dediğim Ermeni arkadaşlar bu yasaların kısa vadede Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vereceğini maalesef ama uzun vadede Türkiye'nin kendi tarihi yüzleşmesini hızlandıracağını iddia ediyorlar. Ben o kanatta değilim ama eee Türkiye'deki bu e, inkarcı organize inkarcı e, güç e, Taner Akçam buna e, bir söyleşisinde e, inkar endüstrisi diyor. E, bu e, güç e, var oldukça bir özür dilemekten imtina ettikçe e, Türkiye toplumunun e, büyük çoğunluğu ezici çoğunluğu ve hükümet ve devlet e, benzer e, baskılar e, uluslararası planda gündeme gelecek. Bunların hepsi de Özgür, temel hak ve özgürlükleri genel ilkeler itibariyle koruyan yasalar olmayabilir Fransa'da olduğu gibi. Ama dediğin gibi Fransa özgürlükleri katletti derken Türkiye'de Fransa'daki bu oylanan yasadan çok daha fazla özgürlükleri katleden bir değil onlarca yasa olduğunu biliyoruz. Evet özellikle de yani pardon bir ufacık parantez ekleyebilirsem radikalde Salı günü çıkan yazısında da Eyipcan'ın bahsettiği gibi İsak Alaton'un TSB yönetim kurulu üyelerine yazdığı şeyde de 2015'e 3 var diye başlıyor. 3 yıl su gibi geçer ve 24 Nisan 2015'e doğru yol alırken alışılagelmiş inkar politikamıza devam edip kaçacak delik aramaktansa farklı davranalım. Diyor. Yani cesaret fakir gerçeklerden kaçan bir toplumun ferdi olmaktan yoruldum diye bir şikayet dile getiriyordu ki Bu senin dediklerinle de biraz önce konuştuklarımızla da bağdaştığında çok tabi insan Yani 90 yıldır kafamız kuma gömülü dünya kör ve sağır diyoruz gerçeklerle yüzleşmekten korkuyoruz demesi de Çok haklı geliyor bana doğrusu e, haklı, elbette haklı ve burada e, bu yurt dışından uluslararası bir baskıyla mı gerçekleşecek? E, Valla ben pek ona inanmıyorum. Bunun tepkiler yaratacağından ve daha Türkiye'de daha büyük bir inkarcı e, e, pozisyonun daha pekişmesinden <gülüyor> endişe ediyorum. Ama e, diğer taraftan da e, Türkiye içinde. Bunu bütünüyle Ermeni sorununu bu şekilde bütünüyle inkar eden kesim ki bu çoğunluk değildir. Yani çoğunluğu Türkiye'nin burada büyük acılar oldu der. Fakat bu acıların illa simetrik olduğu konusunda ısrar eder. Onlar da acı çekti, biz de acı der. Aslında işte bütün sorun burada her şeyi simetrik bir acı biçiminde algılamak sorunundan kaynaklanıyor. Benim anne tarafından ailem Balkanlardan gelmiştir. Onlarla konuştuğumda kendilerinin çok büyük acı çektiklerini, Bulgarlardan kaçtıklarını falan söylerler. Fakat Ermenilerle arasındaki bunun çok büyük bir radikal fark vardır. Balkanlardaki Türkler ana vatanlarına geldiler. Tabii ki acı çektiler, tabii ki mallarını, müddeni kaybettiler ama ana vatanlarına geldiler. Ee, Anadolu'daki Ermeniler ana vatanlarını kaybettiler ve dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Ana vatanları Anadolu'ydu onların. Balkanlara gitmiş olan Türklerin ana Balkanlar değildi. Çünkü onlar hep orada kendilerini bir Osmanlı'nın ön kalesi olarak görmüşlerdi ve Türkiye'ye döndüler. Ana vatan olarak döndüler. Bu doğru muydu yanlış mıydı? büyük bir şoktu elbette. Ama Ermenilerle aradaki simetrik fark Ermenilerin varoluş izleri yok edildi. Ee, Ermeniler Amerikalı değiller Ermeniler Fransalı değiller Ermeniler İsveçli değiller Oralarda hep bir yabancı olarak Entegre de olsalar Bir yabancı olarak kalmaya mahkumlar Halbuki Burada insanı var bakalım İnsanların hayatlarını kaybetmesini Bırakalım bir ara. bir Kültürel yok etme Kültürel planda izini timini silme Operasyonunun açık biçimde Gerçekleştiğini görüyoruz ee, hocalı e, katliamına soykırım diyen bir devletimiz var hocalı katliamdır ee, Azerbaycan'da Azerilerin e, Ermeniler tarafından, Ermenistan'da Ermeniler tarafından katledildiği 800 küsur kişinin 860 kişinin katledildiği hocalı bir büyük katliamdır Türkiye devletinde başbakan başta olmak üzere bunu soykırım diyor e bu soykırımsa eğer Ermenilerin başına gelenin bundan daha az olmasına imkan var mı Evet. Peki tartışmaya devam edeceğiz şübesiz ki. Çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.